Radyo Havan'da Z raporunda birlikteyiz. Radyomuz yayın görevlisi Deniz Başaran arkadaşımla birlikte programımızın beklentilerinizi karşılaması en büyük dileğimizdir. Bugünkü programımızda özellikle bize çokça soru olarak sorulan 3 konuyu işleyeceğiz. Bunlar medula sisteminde reçete kesinti tutarlarının vergi yasaları karşısındaki durumu. Bu bize Ezracı Nihan Hanım bastasıyla soruldu ve biz bunu Eczacı Nehan Hanım şahsında tüm Eczacıların sorularına yanıtlayacak şekilde yanıtlayacağız. Eczacı Mehmet Bey'in ve Eczacı Mustafa Bey'in de yeni nesil yazar kasa ve eski yazar kasalarla ilgili sormuş olduğu sorular var. Yine bir başka soru. Reçete bedelleri, katkı payları, bunların yine vergi yasalarındaki karşısındaki durumu, fiş durumu, yine Sosyal güvenlik kurumundan tahsil edilemeyen alacakların vergi yasaları karşısındaki durumu diğer bir ifadeyle gider yazılıp yazılamayacağı yasal dayanaklarıyla ilgili yasal dayanıklarıyla beraber bizden açıklanması istenmektedir. Sevgili dostlar alışılagelmiş olduğu üzere kısaca bir sonraki ayın programıyla mali ve sosyal güvenlik programıyla başlayacağız fakat onunla başlamadan önce bu bu ayın son günü pazara gelmesi nedeniyle 1 bir biri 1 bir Aralık birçok şeyin son günü olduğunu belirterek biz 1 Aralık'tan itibaren başlayalım. 1 Aralık bir önceki ayın yani Ekim ayının BA ve BS formlarının verilmesinin son günü olduğunu yine sosyal güvenlik prim ödemelerinin son günü olduğunu belirtelim. Fakat hepsinden önemlisi Bildiğiniz üzere kısaca torba yasa diye tabir edilen 6.552 sayılı yasa ile ilgili vergi dairelerine müracaatın son tarihi olduğunu belirtelim. Programımızın ilerleyen kısmında özellikle torba yasa ile ilgili kasa mevcudu ve ortaklar cari hesabının torba yasadaki durumu ve bununla ilgili olarak yapılması gerekenlere de değineceğiz. Ve bunun da son tarihinin 31 Aralık olduğunu, 31 Aralık 2014 olduğunu da kısaca belirtelim. Sevgili dostlar, Aralık ayının mali ve sosyal güvenlik takvimine baktığımızda 23 Aralık Salı Kasım 2014 dönemine ait muhtasar beyannamenin verilme tarihi, 24 Aralık yine aynı şekilde katma değer vergisi beyannamesinin verilme tarihi, 27 Aralık katma değer vergisi ve muhtasarların ödemesinin son tarihi olduğunu hafta sonuna denk gelmesi münasebetiyle bununla ilgili son tarihin 29 Aralık pazartesi olduğunu belirtelim. Yani 29 Aralık pazartesi katma değer vergisi ve Muhtasar'ın tahakkuklarının ödemesiyle ilgili olarak son tarihi olduğunu belirtelim. Yine 31 Aralık 2014 bir önceki aya ait yani Kasım ayına ait BA ve BS fonlarının bildirilmesinin son tarihi olduğunu 31 2014 son tarihin yine Kasım dönemine ait Sosyal Güvenlik Kurumu prim medellerinin ödenmesinin son tarih olduğunu ve ilerleyen kısımda değineceğimiz üzere Torba Yasada'ki Kasa, da ol, kasa ve Ortaklar Cari Hesabı'nın 31.12.2013 tarih itibariyle bilançoda gözüken Kasa ve Ortaklar Cari Hesabı'nın Torba Yasada yapılan düzenleme ile düzeltimi ile ilgili olarak son tarihin 31.12.2014 olduğunu belirtelim. Bunu ayrıca programımızın ilerleyen kısımlarında ayrıntılı ele alacağız. Yine 31.12.2014'ün 2015 yılında kullanılacak kanun defterlerin tasdiklerinin yapılmasıyla ilgili olarak son tarih olduğunu belirtelim sevgili dostlar. Ve 31 Aralık 2014 torba yasadaki biraz önce bahsetmiş olduğumuz kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan olan alacakların düzeltilmesinin son tarih olduğunu belirttik. Bununla ilgili olarak kısa kısa bilgiler verelim sevgili dostlar. Torba yasada yapılan düzenleme ile vergi değerlerine müracaat edilen e, borçların yapılandırması ile ilgili olarak süre 1 Aralık'ta dolarken kasa mevcudu ve ortaklar cari ile ilgili düzeltmenin 31 Aralık 2014'de kadar münacat edilebileceğini bahsetmiştik. Bu nedir? Ona kısaca değinelim. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan yani kasa hesabında fiktif olarak bulunan tutar, yine bilançonun aktif hesabı olan 131 ortaklardan alacaklar, 231 ortaklardan alacaklar da bulunan tutar ve bilançonun pasif hesabı olan 331 ortaklara borçlar ve 431 ortaklara borçlarla ilgili olarak düzeltmelerin yapılabileceğini bahsetmiştik. Yalnızca bu hesaplarda yer alan düzeltmelere imkan veriyor. Kasa hesabı, ortaklar ve cari hesabı ile ilgili. Peki ortaklar cari hesabı nasıl düzeltilebilir? Torba yasaya göre 131 ve 231'lerde bulunan tutarların toplamıyla 331 ve 431 nolu hesaplarda bulunan tutarlar arasındaki net fark Düzeltilebilecek tutardır. Bu düzeltilebilecek tutarın %3'ü oranında vergi ödenmesi durumunda bununla ilgili olarak bu tutarın bu, bu fiktif tutarın bu hesaplardan çıkartılması mümkün. Hemen belirt, belirtmek isterim ki bu ödenen tutar gerek %3 vergi tutarı gerek düzeltilen tutarın ister kasada olsun ister ortaklar cari hesabında olsun. Bu tutarın gider olarak yazılamayacağı, yani vergi matrağının oluşumunda vergi matrağından indirim olarak yazılamayacağından belirtelim. Peki bu tutar ne olacaktır? Muhasebe kaydı açısından olan dışı gider ve zararlara yazılacaktır. Olan dışı ve gider zarar olan dışı gider ve zararları yazılan bu tutar yine 6552 sayılı kısaca torba yasanın 74. maddesindeki gereği kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır ve vergi matrahının oluşumunda gider olarak yazılamayacaktır sevgili dostlar, saygıdeğer dinleyiciler. Sevgili dostlar, saygıdeğer dinleyiciler, özellikle bize yazar, bilgi, yazılım programları yazılım programı sahipleri ezdacı dostlarımıza 31 Aralık itibariyle çeşitli kampanyalarla akıllı yani yeni nesil yazar kasa ya da akıllı post dediğimiz postlarla uyumlu programlarının revize edilebileceğini çeşitli şeyleri söylediler. Bunun üzerine ezdacı dostlarımız da mevcut ellerindeki yazar kasaları kullanamayacakları ya da kullanım kullanamayacaklarla ile ilgili olarak tereddüt yaşadılar. Ve konuyu bize yazılı olarak sordular. Bunu dediğim gibi Ezacı Mehmet Bey, Ezacı Mustafa Bey'in şahsında tüm Ezacı dostlarımızın ortak yazılı sorularına yanıt verilmesi üzere. Bunu odamız web sayfasında 2012'de, 2013'te ayrıntılı olarak duyuru şeklinde yazılmıştı. Bir kez daha yineleyelim. Buradaki son tarih. 31.12.2014 değildir. Buradaki son tarih 31.12.2015'tir. 2015tir 69 Serinoğlu genel tebliğde ve 70 Serinoğlu ödeme kaydedici cihazlarla ilgili genel tebliğde bu ayrıntılı şekilde belirtilmiştir. Hemen soruyla ilgili kısma yanıt verelim. Mükellefler ellerinde bulundurmuş oldukları yani önceki mevzuat hükümlerine tabi ödeme kaydedici cihazlarını 31-12-2015 tarihine kadar kullanabilirler. Yani demek ki bunların kullanılabilecekleri tarih 31.12.2015'tir, 31.12.2014 2015tir 31-12-2014 değil. Burada bir konuya daha dikkat çekelim. Eğer bir eczacı dostumuz... Eski mevzuat hükümlerine göre kullanmakta olduğu ödeme kaydedici cihazının mali hafızası dolarsa o zaman 31.12.2015 değil mali hafızası dolduğu için yeni nesil post cihazı ya da yeni nesil ödeme kaydedici cihaz almak durumundadır bunu belirtelim. Yani bunu bir cümleyle mevcut ellerindeki yazar kasaları veya ödeme kaydedici cihazları 31.12.2015'e kadar kullanabilirler. Öncelikle bunu belirtelim. Sevgili dostlar, saygıdeğer dinleyiciler. Yine bize soru olarak ezacı Nihan Hanım tarafından soruldu. Soru aynen şu şekilde. Medula sisteminde ezacı Nihan Hanım'a reçete kesinti tutarı olarak 791.34 TL kesilmiştir. Vergisel açıdan durumu nedir? gider yazılabilir mi? Hemen söyleyelim. Bunun gider yazılması söz konusu değildir. Çünkü yine vergislu kanununda şüpheli alacaklar hangi şartlarda oluşur? Hangi şartlarda gider yazılabilir? Ayrıntılı belirtilmiştir. Biz bunu e, aradan sonraki kısımda yani eczanelerin vergisel açıdan incelemesi ya da eczanelerde vergisel olarak dikkat edilecek hususlar Konu başlığı altında ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Yine e, aradan sonraki kısımda reçete katkı bedeli ve e, bu ve benzeri bedellerle ilgili olarak bize sorulan sorulara yanıt vereceğiz sevgili dostlar. Radyo Havan'da z raporu kaldığımız yerden devam edecek kısa bir ara sevgili dostlar. Ömür bitti. Rabbim bana bir dert vermiş, derdin alı, gönlüm yarası, ne Derdin anı Gönül yarası Kapandı I'm Banmıyor dinmek bilmez kanardur. Sevgili dostlar, saygıdeğer dinleyiciler, Radyo Havan'da Z raporunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yayın arasından önce belirtmiş olduğumuz soruya ayrıntılı cevap vermek üzere ara vermiştik. Bize Nihana Hanım'ın sormuş olduğu soru, Medula sisteminde reçete kesinti bedeli olarak reçete üzeri, fatura üzerinden yapılan kesintinin gider yazılıp yazılamayacağı vergi yasaları karşısındaki durumu bize soru olarak soruluyordu. Sevgili dostlar, bilindiği üzere kurumlar çeşitli gerekçelerde bazı reçete bedellerini ödememektedirler. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu Eczacı'ya çeşitli gerekçelerle bazı reçete bedellerinin bir kısmını ödememektedir. Bu durumun gerçekleşmesi halinde bu bedelin şüpheli alacak olarak vergi matrağından indirim yapılıp yapılamayacağı yani kısaca vergi matrahından düşürüp düşülmeyeceği bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Ve bize bu yazılı olarak soruldu. 213 sayılı vergi usul kanunun 323. maddesinde aynen şu şekilde bir ibare vardır. Dava veya icra safhasında olan alacaklar ile yazılı olarak bir defadan fazla istenmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecedeki küçük alacaklar şüpheli alacak olarak kabul edilmektedir. Sonuç olarak reçeteyi ödemeyen kurum hakkında dava ve icra takibi yapmadan bu reçetenin vergi maddından düşülmesi mümkün değildir. Tabii ki burada bir dava dosyasını açmaya değmeyecek kadar örneğin 5 lira, 10 lira, 15 lira 20 lira alacakları kastetmiyoruz. Daha büyük miktar. Yani bir dosyanın oluşumundan çok daha örneğin bir dosya 100 TL'ye tekamül ettiriliyorsa, açılabiliyorsa dava dosyası, icra takip dosyası biz 500 liralık, 600 liralık alacağı küçük alacak olarak nitelendiremeyiz. Dolayısıyla bu tarz alacağı reçente medula sistemindeki kesinti bedeli adı altında gider yazamayız, vergi matrağından indirim konusu yapılamayız. Esasen bir başka e, verilmiş olarak şu şekilde de bir söz konusu vardır. Aynı bu şekilde kamu kurumlarına açılmış davalar bile dava açılmış olsa bile kamu kurumuna yani kamuya açılan dava şüpheli alacak olarak nitelendirilemez ve bununla ilgili olarak karşılık Ayrılamaz Çünkü kamuya karşı açılmıştır dava şeklinde görüşler de vardır. Tartışmalı bu konunun üzerine şimdi değinmemekle beraber şunu net olarak söyleyebiliriz. Bize sorulan sorunun cevabını olabildiğince net bir şekilde verebiliriz. O da şu şekildedir. Eğer bir alacak sıf medula sisteminde reçete kesinti bedeli veya vesairelerle ilgili olarak kesinti bedeli olarak yazılıp da bu tutarı medula sistemindeki nota dayalarak bilgiye dayanarak vergi matrağından indirim konusu yapamayız. Yani bu tutarı bu şekliyle gider yazamayız. Gider yazılabilmesi için mutlaka dava ve takip safhasında olması gerekir. Veya dava ve takip safhasına değmeyecek kadar küçük alacak olması gerekir. Küçük alacak tanımından da şu kadarlık alacak küçük alacaktır, şu kadarlık alacak küçük alacak değildir şeklinde bir belirlenen tanım yoktur. Ama kamuoyunda Yaygın olan görüş şudur, bir alacağı küçük alacak tanımlaması yapılabilmesi için dava ve takibe değmeyecek boyutta olması gerekir. Öyle ise somut karşılığı şu şekilde oluşmuştur. Bir dosyanın takip edilmesi, bir dosyanın açılması haçlarıyla ve benzeri şeylerle beraber ne kadarlık bir tutarsa, örneğin 100 TL'ye bir dosya açılabiliyorsa, 100 TL'nin altında alacaklar, küçük alacak tanımlanması içerisine sokulabilir. Yani buna teamül denilebilir, teamülle böyle olabilir ama 500 liralık alacağı, 600 liralık, 700 liralık reçete kesinti bedelini biz ne yapamayız? Küçük alacak tanımlam tanımlamasıyla vergi matrahı oluşumunda gider yazamayız sevgili dostlar. Yine programımızın başında belirtmiş olduğumuz üzere bize sorulan soru vardı. Eczane hizmet bedeli, ilaç bedeli ve muayene katılım paylarının muhasebe kayıtları ve beyan durumuydu. Bir de bunların kredi kartı ile tahsil edilmesi durumundaki mesele bize sorulmuştu. Bunu çok kullandık. En basitinden başlayalım. Eczane hizmet bedeli 1 Mart 2012'de yapılan düzenlemeyle o zamanki düzenlemede 25 kuruştu. Bu hizmet bedeliydi ve eczacı e, eczane için bir gelir unsurudur. Bu bu gelir unsuru içinde kayıtlarda yazılması ve bu tutar içerisinde KDV dahil olarak tutar olarak değerlendirilmesi şeklinde biz bunu yazı olarak da yazdık, makalelerimizde de yazdık ve programımızı da işledik. Odanın web sayfasında da yayınladık. Yani eczane hizmet bedelinin bir eczacı için bir gelir olduğunu örneğin bunun 200 liralık bir bedel olduğunu düşünecek olursak 200'ü iç yüzde itibariyle hesaplanan KDV'si bulunur ve hesaplanan KDV'nin dışındaki tutar da 602 diğer gelir hesabına kaydedilir diye bahsetmiştik. Demek ki eczane hizmet bedeli için bir katma derverkisi iç yüzde itibariyle hesaplanmalı ve kayıtlara alınmalıdır. İlaç katılım payıyla ilgili olarak bize soru sorulmuştu. İlaç katılım payıyla ilgili olarak da bu ilacın kısmen satışıdır. Bununla ilgili olarak bir fiş düzenlenmesi gerekir. Ve ilaç katkı payıyla ilgili olarak yazar kasalarda ayrı bir tuş açılmasını önermiştik biz sevgili dostlar. Demek ki ilaç katılım payıyla ilgili olarak da fiş düzenlenmesi gerekir. Peki muayene katılım payıyla ilgili olarak bununla ilgili olarak Maliye Bakanlığı'nın Kırk molu sirkülerinde çok net belirtilmiştir. Muayene katılım payı bir emanet paradır. Yani ezacı yapmış olduğu reçeteler karşılığında sosyal güvenlik kurumuna kesmiş olduğu faturanın bir kısmını nihai tüketiciden yani hastadan almaktadır. Hastadan alınan ezacının aldığı para değildir. Hastanın sosyal güvenlik kurumuna ödemesi gereken muayene katılım payının ezacı aracısıdır Yani e hasta sosyal güvenlik kurumuna ödemesi gereken 3 lirayı, 5 lirayı, 10 lirayı ne yapıyor? Eczaneye ödüyor bu muayene katılım payı. Şöyle bir örnek verelim. Eczacı sosyal güvenlik kurumuna 1000 lira fatura düzenlendi. 1000 lira bunun 5 lirasını hastadan muayene katılım payı olarak almışsa sosyal güvenlik kurumu 1000-5 lira ödülüyor. Yani 995 lira Ezzacı'ya havale çıkartmaktadır. Ezzacı da 5 lirayı ne yapmaktadır? Nihai tüketiciden hastan almaktadır. Ezzacı'nın nihai tüketiciden almış olduğu 5 liraya herhangi bir belge düzenlemesine gerek yoktur. Nitekim Maliye Bakanlığı 40 serin olu vergi usul kanunu genel sirkülerinde de konuya ayrıntılı olarak değinmiştir. Öyleyse 3 tane pay hakkında kısaca bir cümleyle özetleyecek olursak, muayene katılım payı bile emanet paradır. Bunun için ezdacının herhangi bir belge düzenlemesine gerek yoktur. 40 serin oğlu vergi usul kanunu sürkülerinde düzenlenmiştir. Reçete bedeli ise eczane için bir gelirdir. Katma değer vergisi dahil tutadır. İç yüzde ile katma değer vergisi ayrıntı, ayrıştırılmalı ve gelir hesaplarına kaydedilmelidir. İlaç katılım payı ise ezdacının Kısmi ilaç satışıdır ve bununla ilgili olarak da fiş düzenlemesi gerekmektedir sevgili dostlar saygıdeğer dinleyiciler sevgili dostlar saygıdeğer dinleyiciler Radyo Havan'da Z raporunun sonuna geldik her zaman olduğu üzere Deniz arkadaşımla birlikte bir sonraki programımız hem yılın son günü hem de bu yılın son programında buluşmak üzere hoşça kalın dostça kalın sağcılık, sağlıcakla kalın diyoruz Yüzünüzden gülümseme, yüreğinizden sevgi eksik kalmasın. Bir sonraki programda görüşmek üzere sevgili dostlar, saygıdeğer dinleyiciler.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 Dağlara, yollara, çöllere Diyardan diyara bir yol Sor beni yarim yarim Bul beni yarim yarim Gör beni yarim yarim Ah beni benim Sen kalem ol bende kağıt Yazı beni yerrimler yarim. çizi beni yarim, yarim. Z raporu hazırlayan ve sunan odamız mali danışmanı öğretim görevlisi Yeil mali müşavir İsmail Hakkı Güneş